Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatu vesselamu ala Resulü Muhammedin Ve ala Ali i sahbihi ecmain. Efendim bugün bir hastalıktan bahsedeceğiz Ucup hastalığı Bediüzzaman Hazretleri'nin Mesnevi Nuriye isimli eserinde Katre bölümünde hatime olarak zikretti Dört hastalık var Bunlardan bir tanesini paylaşmaya çalışacağım İkinci hastalık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 Çünkü insan mükerrem yaratıldığı için fıtraten günahı olduğu gibi kabullenemiyor. Mutlaka belli bir kılıf içerisinde kabullenebiliyor. O yüzden ona psikoloji yüceltme denilen bir metotla bir kılıf bulmaya çalışıyor. Bu insanın günahlar karşısındaki bir tutumu, bir kaçış mekanizması. İnsan günahları terk edebiliyorsa ne ala ama terk edemiyorsa ve terk edemediğini iddia ediyorsa bir kaçamak yol arıyor. O zaman da insan bakıyor azaptan kurtulmak için. Çünkü günah var, günaha karşı bir azap söz konusu. Dolayısıyla insan burada sıkışıyor ve kaçacak bir nokta aramaya başlıyor. Bu nokta ucuz noktası. Bakar ki bir miktar hasenat ve kemalatı var. Hemen o kemalatına bel bağlar. Evet e eksi noksanı günahı varsa da e, sevapları da var. Bazı iyilikleri de var diye küçücük iyiliklerini dağ gibi büyük görmeye, dağ gibi kötülüklerini küçücük görmeye meylediyor insan. Bir psikolojik savunma mekanizması olarak. Hemen o kemalatına bel bağlar. Güvenerek der ki bu kemalat beni kurtarır yeter diye bir derece rahat eder. Yani gafletten kaynaklanan bir rahatlık söz konusu olur. Halbuki amale güvenmek vücuttur. Evet. Yaptığı amele güvenmek ucuptur. İnsanı dalalete atar. Yani günah ayrı. Günaha kılıf buyur, e, bulup ona devam etmek çok ayrı bir şey. Evet. Yani insan kusurunu görse kusurluktan çıkar. İstiğfar etse affa müstahak olur. Yani üstadın ifadeleri var başka yerlerde. Dolayısıyla amel, kötü amel özellikle iyi görülmek için bir kılıf geçirildiğinde toprak altında kaldıkça neşu nema buluyor toprak altındaki habbeler gibi gittikçe büyüyor. Ve insanı sarıyor, sarmalıyor. Hatta günahını müdafaa noktasına getiriyor. Allah korusun insan. Böyle bir ortamda yavaş yavaş günahtan küfre doğru bir yol bulabiliyor. Üstad başkaları bunu izah ediyor. Diğer taraftan amele güvenmek de çok ciddi tehlikeler içerisinde barındırıyor. Çünkü gide gide insanı tevhitten şirke, şirke hafiye götürür. Halbuki amale güvenmek ucuptur. İnsanı dalalete atar. Fikri sapmaya götürür. Çünkü insanın yaptığı kemalat iyiliklerde hakkı yoktur. Mülkü değildir, onlara güvenemez. Evet, Kur'an'ın bize temel e, olarak vazge ettiği esaslardan bir tanesi bu. İnsanın yaptığı kemalat ve iyiliklerde hakkı yoktur. Mülkü değildir, onlara güvenemez. Bunu bir ayet-i ile Üstad Hazretleri bize bir hatve olarak, yani hakikate bizi ulaştıran yolda önemli bir adım olarak ifade ettiği, yine Kadar Risalesi'ne zehir yaptığı e, dört hatve var. Ustadım kendi önerdiği, hakikate giden yolların en kestirmelerinden bir tanesi. Dört basamaklı bir yol. Bu basamağın üçüncüsü bu. مَا أَسَابَكِ مِنْ حَسَنَةٍ Allah, o وَمَا أَسَابَكِ مِنْ سَيِّيَّةٍ فَمِنْ نفسك. Yani iyilik namına ne sana isabet ederse o Allah'tandır. E kötülük namına ne isabet ederse o senin nefsindendir. Mealindeki ayet-i kerime. Evet, Bu ayet anlamak, idrak etmek ve buna göre hayatımızı şekillendirdiğimizde çok önemli bir irtifa kazanmış oluyoruz. Üstad'ın buradaki e, tarik, yol, metot olarak bize takdim ettiği şey bu. Yani insanın yaptığı iyilik ve kemalatlarda hakkı yoktur. Mülkü değildir, onlara güvenemez. Evet, bu hakikati böyle idraklarımızda iyice tespite çok ciddi ihtiyacımız var. Üstad 40 yıllık tahsilimde, şey, 40 yıllık ömrümde, 30 yıllık tahsilimde yalnız 4 kelimeyle 4 kelam öğrendim derken bir tanesi de malik. Ben Malik değilim cümlesi. Yani tüm ömrünün mahsulünün ayeti süzüyor, konsantre ediyoruz ve e, bunlara indirgiyor bir anlamda. E, i̇şte indirgediği kelimeler, kelimelerin bir tanesi de Ben kendime malik deyim, değilim kendimin maliki değilim hakikati. çünkü Kur'an'ın birçok esası burada kesişiyor özellikle tevhid esası hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir Şimdi üstad, kademe kademe bu hakikati bize e, hazmettirecek hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir bu beden bizim mi? bizim değil. Niye? Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. Yani bu eser biz dizayn etmedik insanı. Aklımız olsun, şuurumuz olsun, kalbimiz olsun, duygularımız olsun, ellerimiz olsun, kollarımız olsun, efendim şöyle organlarımız olsun vesaire falan tarzında insan kendisini kendisi tasarlamamış, kendisi yapmamış. Dolayısıyla sahiplik dava edemez. O vücudu yolda bulmuş, lakit olarak temellik etmiş de değildir. Evet, yolda bir buluntu da değil yani. Bir şekilde eline geçmiş. Bir şey değil ki insan sahiplik davet etsin. Kıymet olmayan şeylerden olduğu için yere atılmış da insan almış değildir. Ancak o vücut, havi olduğu garip sanat, acip nakışların şehadetiyle bir sani hakimin destek kudretinden çıkmış kıymettar bir hane olup insan o hanede emaneten oturur. Evet, demek ki bu vücut, bir anlamda bu beden, bu ruh, bu bedene ve ruha takılan bu kadar cihazat, müthiş, e, akla durgunluk veren incelikte hassas sanat, acip nakışların şehadetiyle bir saniye hakimin destek kudretinden çıkmış. kıymetli bir hale. Müthiş bir sanatkar, müthiş bir hakim. Yani hem sanat ciheti, hem hikmet harika. Sanat cihetiyle akıllara durgunluk veren güzellikler ve insan en böyle e, sanatsever tarafı, güzelliklerin anlar tarafı, insan estetik tarafını harekete geçiren sanatlarla süslü insan. Diğer taraftan da her şey inceden ince hesaplanmış, kitaplanmış, belli maksatları hasıl etmek üzere dizayn edilmiş vücudumuzda her şey. E, dolayısıyla böyle bir sanat, böyle hikmetli bir işleyiş, ancak saniye hakim unvanını taşıyan bir kudret tarafından yapılmış bir hane olabilir. Evet. İnsan o hanede emaneten oturur. Evet. Aslında bu beden özellikle bir hane gibi. Fakat bu hanenin her şeyi her bir taşı bir saray kadar muhteşem. Çünkü insanın bütün vücut alata her bir hücresinde de aynen bir saray sanatı taşıyor. Çünkü sen her bir hücresinde bir insan var. Yeniden bir insan inşa edilebilir. Evet. Evet. O vücutta yapılan binlerce tasarruftan ancak bir tanesi insana aittir. İnsanın vücudunda hummalı bir faaliyet var. Sadece kalpten, bağırsaktan, damarlardan, sinirlerden bahsetmiyoruz. Özellikle de Hücrelerin içerisine girdiğimizde, akla hayale gelmedik incelikte, hızda, karışıklıkta muhteşem kimyasal olaylar dönüp duruyor. Fakat insan bunların çoğundan haberdar bile değil. Evet. Ve keza esbab içerisinde en eşref, en kuvvetli bir ihtiyar sahibi insan iken, ef'al ihtiyariye namıyla kendisine mal zannettiği efalin ekil, şürp gibi en adi bir fiilin usulünde yüz yüzünden ancak bir cüz'ü insana aittir. Bilimin ilerlemesiyle insanın vücudunun her bir adeta organına neredeyse bir sistemine ait bir fen teşekkül etti. Özellikle tıp alanında yan dallar, yan dallar, yan dallar, o kadar çok sayıda yüzlerce dal oluştu ki sadece insan vücudunu anlamaya yönelik. Her dal sahibi de nihai noktada şunu söylüyor. İnceldikçe aslında birçok şeyin hala bize karanlık olduğu ve mikroskoplarla ve belli tekniklerle insan vücudundaki sırları anlamaya çalışmaktayız. Evet. Dolayısıyla insan anlamaktan bile çok uzak olduğu şeyler olup bitiyor insanın vücudunda. Bundan insanın birçoğunun haberi yok. Mesela karacemi neler olup bitiyor, ne tür imalatlar yapılıyor, hangi kimyevi reaksiyonlara zemin hazırlanıyor vesaire vs. vs yüzlerce vazifesi var şimdi karaciğerin insan bunların çoğundan haberdar değil dolayısıyla insan ucuna baktığımızda bir dolaylı e, yani insanın bizzat e, iradesiyle şuuruyla yönde, yönlendirdiği şeyler o kadar azıcık ki birçok organın da ne olduğunu bile bilmiyor hatta öyle bir organın ne olduğunu da bilmiyor o organın ne fonksiyon gördüğünü de bilmiyor birçok insan ama muhteşem bir şekilde devam ediyor o insanın hayatı boyunca İnsanın benim dediği şuuruyla istemli olarak yaptığım dediği şeyler de baktığımızda aslında onların ne kadar az bir kısmı insana ait. Yemek içmek diyor işte. İnsan isteyerek yiyip içiyor. Ne yiyip ne içtiğini biliyor ki ya ama ağzına koyup değirmeni hareket ettirmekten başka insanın elinde bir şey yok. Yemek borusundan mideye indikten sonra başına neler geliyor? Kaç türlü inkılaplara maruz kalıyor? Kaç türlü ihmallere maruz kalıyor. Sonra kana nasıl intikal edip, işte kaç mutfakta nasıl pişiriliyor ve hücrelere nasıl takdim ediliyor ve nasıl hayata inkılap ediyoruz gıdalar. İnsan bunların milyonda birinin ancak e, iradesi dahilinde olan şeyler. Bir de hiç iradesi dahilinde olmayan şeyler var. İşte stat bir yerde öyle bir ifade kullanıyor yine. Yani vücudunda olmalı Öyle şeyler oluyor ki ne mahiyetinde ne akibetinden haberi olmuyor. Yani ne olup bittiğini bilmiyoruz. Evet, ne olup bittiğini bilmeyen, da yürümesine bile beceremeyen bir çocukta da bunlar olup bitiyor. Kamil yaşa gelmiş bir insanda da olup bitiyor. Çocuğun bildiği şeyler ortada, ama o vücudundeki muhteşem hadiselerden hiç haberi olmadı da ortada. Ama muhtim, yani benim bilgim yok ama ortada müthiş bir ilim dönüyor. Benim iradem dahil ne değil ama ortada müthiş bir irade var. Ben olayları sevk idare etmiyorum ama ortada müthiş bir sevk idare irade var, idare var. Dolayısıyla bu idarenin, bu iradenin, bu sevkin arkasında muhteşem bir ilim var, muhteşem bir kudret var. Ve dahi muhteşem bir rahmet var. İnsan bunları fark etmeli. Hele de bunlara sahiplik davasından vazgeçmeli insan. Ve keza insanın elindeki ihtiyarı pek dardır. Yani i̇nsanlık seçim, seçmek, istediği gibi hareket etmek anlamında baktığımızda, burası çok daracık bir alanda. Havasının en genişi hayal olduğu halde, o hayal akıl ve aklın semerelerini hiata edemezsin. Sen hayali ölçüsüz. Dolayısıyla çok geniş, hayal dünyası geniş çok insanlar vardır etrafımızda. Ama yine de hayal aklı ve aklın çalışma alanını anlamaya çalıştığında boğuluyor adeta, kayboluyor onun içinde. Evet, hayal akıl ve aklın semerelerini hata edemez. Bunları bu kadar büyük iken nasıl daire ihtiyarına idkal edip onlarla ihtihar ediyorsun? Evet, şimdi bu akıl benim, benim zekam diye insan sahip çıkıyor ve bunun da övünüyor ya. Kibre düşüyor ya, bu ne kadar akıldan uzak olduğunu aslında gösteriyor. İnsan aklına sahip çıkamaz. Çünkü akıl neyin mahsulüdür bilemiyoruz. Ne olduğunu bile bilemiyoruz. Nasıl işlediğini de bilemiyoruz. Ve bazen elimizden veriyor. O zaman anlıyoruz ki ha akıl çok önemli bir şey ve nasıl gelip nasıl gittiğini bilmiyoruz. Yani aklını yitirmiş, muhakemesini yitirmiş insanlar görüyoruz etrafımızda. Elinde olsa herhalde ihtiyar, ihtiyarıyla aklını bırakmazdı o insanlar. Demek insan aklını, aklının mahsullerini anlayamaz. Dolayısıyla aklı sayesinde ortaya koydu. Mesela fenli ya da tekniğe insan sahip çıkamaz aslında. Bir anlamda. Çünkü akıl doğrudan doğruya ilahi kudretin mahsulü muhteşem bir mucize. Dolayısıyla akla insan sahiplik iddiasında bulunamadığı gibi aklın semerelerine de sahiplik iddiasında bulunamaz. Onun için zeka seviyesini kendinden daha düşük olan insanlara karşı insan gurur ve kibirle tepeden bakamaz. Yani geri zekalı diye kullandığımız çok yaygın bir ifade tarzı var. Hemen herkesin her zeminde her zaman kullandığı bir ifade. Yani birisinin zekası geriyse ise kentliğinden doğuştan, bu onun için nakise değildir. Ona o kadar zeka uygun görülmüştür. Ama onu geri zekalı, ile suçlu, geri zekalı ile suçlayan insan aslında bir iddiada bulunuyordur. Yani benim zekam Yüksek. ve Bu zeka benim. Dolayısıyla ben bu zeka övünebilirim tarzında. Aslında bunun ahmaklığı öbüründen çok daha yüksek. Çünkü aklın neyine nasıl sahip olabilir ki insan? Aklın işleyişine nasıl sahip olabilir ki? Evet. Dolayısıyla başkasını aslında gerizekalılıkla suçlarken sen çok densiz bir harekette bulunduğu ortada. Ve keza şuuri olmaksızın senin lehinde ve aleyhinde çok fiiller ceryan etmektedir. Şuurlu olmaksızın, yani senin şuurun farkında olmaksızın, senin lehine ve aleyhine çok fiiller cereyan etmektedir. O fiiller şuuru oldukları halde, şuurun taluk etmediğinden sabit olur ki, o fiillerin faili bir saniyizliği şuurdur. Yani son derece şuurlu işler dönüyor ortalıkta ama benim işim değil. Benimle maşı kimse de görünmüyor ortada. O zaman perde gerisinde bunları sevk idare eden, şuurla yapan bir ilim sahibini insana gösteriyor. Evet. Yani mesela vücudumuzda ustadın yine başka bir yerdeki ifadesiyle vücudumuz gençliğinde gül çiçeğine güzel gül çiçeğine benzerse de yaşlığında uyuşmuş kış çiçeğine benzer diyor. Yani i̇nsanın bedeni kendi elindeyse kendi sevkiyi idare ediyorsa insan niye yaşlanır ki? Niye saçları dökülür ya da beyazlar ki? Niye beli bükülür insanın gözlerini ferisyoner ki? Dolayısıyla insan sadece seyrediyor aslında kendini. Dolayısıyla buna sahiplik dava etmesi son derece akla yıkırı bir durum oluyor. Hiçbir şekilde makuliyeti yok. Dolayısıyla insanın yani böyle bir bedende sahiplik dava edemiyorsa, kendi kendinin maliki olamıyorsa insan neyin maliki olabilir ki? Dolayısıyla bu benimdir diye insan nasıl başkalarına çaka satabilir ki? Evet. Ne sen failsin ve ne de senin esbabın. Dolayısıyla insan da kendisinin en şuurlu varlığı, en akıllı varlığı madem. Ve insan kendisine böyle hakim değil. Diğer varlıkların hakimiyet davası söz konusu olabilir mi? Yani insan kendine hakim değilse, mesela bir at kendine hakim olabilir mi? At kendine hakim değilse bir sinek kendine hakim olabilir mi? Senet kendine hakim değilse bir çiçek kendine hakim olabilir mi? Hayır. Dolayısıyla insan kendine hakim olmadığını anladığı zaman kainattaki Allah dışındaki bütün hakimleri reddetmiş oluyor pratik olarak. Tersi de doğru insan kendisi malikiyet dava ettiği zaman her şey kendisine maliktir diyor. Allah'ın mülkünü esbaba taksim etmiş oluyor bir anlamda. Dolayısıyla insanın bu malikiyet davasında en küçük bir iddiasının olmaması gerekiyor. Yoksa insanı şirk denen şeyin en karanlığına yuvarlıyor maalesef. Evet. Ne sen failsin ve ne senin esbabın. Yani bunu tabii insan kendisi için malikiyet davasını vazgeçeceği gibi, mesela etrafındaki başarılı olmuş gördüğü insanların, zaferlere erişmiş gör, görmüş, erişmişliğini gördüğü insanların, da aşırı hayran olduğu zaman da aslında benzer bir durum söz konusu. Yani bir malikiyet hatif ediyor. Ya nasıl bir zeka diyor. Doğru nasıl bir zeka ama nasıl yaratılmış bir zeka. Nasıl bir kabiliyet. Doğru nasıl yaratılmış bir kabiliyetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bizatihi o insanlara hayran olmak aslında bu malikiyet davasında yine iddia sahibi olmak anlamına geliyor. Yani şirki hafi iki şekilde e, ifade edilebiliyor. Şirki hafi dediğimiz şey gizli şirk. Yani insan bir malikiyet davasında bulunması kendisi için bir şirk aslında. Yani bu dava, burayı ben yönetiyorum. Yani en azından cenab Hakk'ın rububiyetine iştirak ettiğinizi zannediyor insan. Böyle bir dağda bulunuyor. Bilerek ya da bilmeyerek, şuurunda olarak ya da olmayarak. Fakat diğer bir insana da güç, kuvvet atfettiği ve doğrudan doğruya o gücü, o kuvveti, o mahareti, o insana atfettiği zaman insan hele de belli bir ekibin, belli bir takımın, Efendim belli bir ordunun hatta belli bir milletin zaferlerini belli bir insana tahsis ederek onu yüksek yüksek görüp ölçüsüz hayranlık taşıyan insanlarda da yine bu şirki hafi var. Onun olmayanı ona mal etme durumu söz konusu. Dolayısıyla o çok önemli. Ne sen failsin ve ne senin esbabın. Sen yani sebep gördüğün şeyler de fail değil. Binaenaleyh maliket davasından vazgeç kendini mehasin ve kemalata mastar olduğunu zannetme. Bu güzellikler, bu kemalat senden değil. Ve katiyen bil ki senden yalnız, sana yalnız noksan ve kusur vardır. Evet. Çünkü su ihtiyarına sana verilen kemalatı bile tahhir ediyorsun. Burası da çok önemli bir nokta. Yani demin giriş girişte okum, okuduğum ayeti kerime مَاْسَبَكِ مِنْ حَسْرٍ فَمِنْ اللّٰهُ مَاْسَبَكِ مِنْ سَيِّدْ فَمِنْ نَفْسِكِ Ayetin işaret ettiği şey. Yani hasenat, sana isabet eden hasenatın hepsi Allah'tandır. Allah'tandır. Sana isabet eden şerrin hepsi senin nefsindendir diyoruz. Fakat burada bir önemli nokta var. Belki zihin karıştırıcı olabilir. Onun, için onun üzerine durmakta da fayda var. Hayrihi ve şerri minallahi teala. Hayır ve şer hepsi Allah'tandır diyoruz. Sonra da işte bu ayet kerme diyor ki hasenat Allah'tan şerler nefsindendir. Sanki zıt gibi görünüyor. Sonra burada önemli bir nokta var. Çok ince bir ayrım var. Yani hayrı ve şeri yaratmak adına yaratıcılık adına her şeyi yaratan Cenabı Hak'tır. Yani şöyle düşündüğümüzde mesela göz Allah yaratmış, görmeyi de Allah yaratıyor elbette. Ama biz hayrı görmeyi tercih ettiğimizde Allah yaratıyor. Ha şeri görmeyi tercih ettiğimizde biz yaratıyoruz gibi ya da şeytan yaratıyor gibi ya da işte Ehriman yaratıyor gibi böyle saçma sapan düşünce olamaz yani. Görme bir hadise, muhteşem bir hadise, muhteşem bir mucize. Nereye bakarsan bak gördüren Allah'tır. Dolayısıyla görmenin mehasini tamamen Allah'tandır. Ama biz şeri tercih ettiğimizde bunun sorumluluğu bize aittir. Yani burada şu anlam çıkıyor. Yani yaratılış bütünüyle Allah'a ait. Fakat biz e, şeri tercih ettiğimiz zaman bu şerri tercih bize ait bir e, sorumluluk ifade ediyor. Dolayısıyla buradaki şerrin bütün e, mümesseli sahibi biziz. Göz, göz ve görmek muhteşem bir mucize. Hayrı da görsen, şerri de görsen bu muhteşem bir şeydir. Görmeyi çirkinleştirmez bu. Ama biz şerri görmeyi, günahı görmeyi, çirkinliği görmeyi tercih ettiğimizde bu bize ait bir sorumluluk oluyor. Onun sorumluluğu bütünyle bize aittir. Evet, Üstad Hazretleri bunu başka yerlerde kader-i değişik bir şekilde anlatıyor. Yani. Mesela muhteşem bir e, gemide, muazzam bir gemide ki e, dümencilik eden bir neferin yapmış olduğu şey sağa sola çevirmektir e, sadece dümeni. İnsan bu vazifeyi terk ettiği zaman ve gemi battı ya da karaya oturdu, bir dünya ticari malzeme zayi oldu, bir sürü insan hasar gördü ya da telef olduğu zaman bunun bütün sorumlusu o sadece dümeni çevirmekle görevli olan neferdir. Dolayısıyla böyle bir zarar hasıl olduğunu bütün ceza ona kesilir. Fakat yani salimen gittiğinde gemi ve gerekli ticaret yapıldığında e, karın ne kadar ona aittir? Milyonda bir ancak onun hissesine düşer. Niye? Çünkü zararda bütün hisse ona aitken kâr da milyonda birdir onun katkısı. Üstad yine bir başka yerde e, başka bir örnekle bunu anlatıyor. Mesela bir bahçede çalışan yüzlerce insan var. Bir insanda tek vazife sadece suyu açmak. O insan suyu açtığı zaman muhteşem ürünler hasıl olduğunda ortaya çıkan bir kar var. O kar onun payına düşen nedir? Katkısı kadardır. Ama eğer o suyu açmasa yüzlerce insanın çalışması boşa gider. Hatta muhteşem ağaç denen mucizevi şeyler boşa gider. Hatta e, mevsimin gelmesi boşun olur. Mesela bahar mevsiminde hasıl oluyorsa mevsim de çalışıyor. Dolayısıyla bütün bu çalışmalar hepsini boşa çıkarıyor. Ne ile? Hiçbir şey yapmamakla. Yani suyu açmamakla bütün zarar sebebi o oluyor. Ama iyiliğin ne kadarı ona aittir? Çok cüzi. Evet. Buna benzer bir şekilde yani iyiliklerde bizim katkımız çok çok çok çok çok az. Yok gibi bir şey. Fakat kötülükler de bütün kötülük bize ait. Evet. Yani böyle baktığımızda insana bu hem tevhidi iyice anlatıyor. Allah'tan başka yaratıcı ve etkili güç kudret yok. La ilahe illallah hakikatin en geniş şekliyle bize ders veriyor. Diğer taraftan da insan yaptığı işlerin sorumluluğunu yapmadığı işlerin sorumluluğunu günahların sorumluluğunu insan kendisi üstleniyor. Evet. Çünkü su ihtiyarınla sana verilen kemalatı bile tahir ediyorsun. Senin hanen hükmünde bulunan cesedin bile emanettir. Evet. Yani bu beden senin bedenin bir emanet sana. Hiçbir şeyi yine sen yapmamışsın. Sana verilmiş muhteşem bir cihazat. Mesela bu cihazatın ortaya çıkarmış olduğu sonuçlar sana ait değil. Mehasirin hep mevhubedir. Yani iyilik, güzellik namına senden ne ortaya çıkıyorsa tamamı ilahi bir vergidir. Seyyatın meksubedir ortaya çıkan günahın sorumluluğu senin iradendir, kastındır. Binaenaleyh lehul mülkü ve lehul hamdü ve la havle ve la kuvveti illa billehde. Yani mülk yalnız onundur. Dolayısıyla hamd da yalnız onundur. Yani övgü de ona ait, şükür ve minnet de ona aittir yalnız. Ve la havle ve la kuvveti yani illa billehde. Ondan başka sevk ve idare eden, halden hale çeviren, ondan başka güç ve kuvvet sahibi olan yoktur ki cümleyi de lehul hukmu ve lehul hamdu ve, لهul, ve la havle ve la kuvveti illa billahdi. Evet. Üstad Hazretleri bu ucup bahsini böyle bitiriyor hatimede. Ama bu mesele Risale-i Nur'un birçok yerinde çok geniş şekliyle ele alınıyor. Çünkü bu hadisenin çok değişik vecihleri var. Mesela kadere itikat mevzunun en temelde de bu var. Yani insanları hem tevhid hakikatına sarılıp Aynı zamanda da sorumluluklarını, yaptığı işlerin sorumluluklarını üstlenmesi açısından son derece önemli bir yer tutuyor. O açıdan buna birçok yer dönüp dönüp tekrar geliyor. Mesela Kader Risalesi'nin sonuna bir hatime koymuş Üstad Hazretleri. Bu hatime de doğrudan doğru kendisine hitap ediyor. Dolayısıyla her insan içerisinde olan o benlik, ben düşüncesi ya da işte ben bana malikim kuruntusunu e, yıkmak için Üstad serkeş nefsine hitaben e, beş fıkralı bir e, yazı yazmış. Başlığını şöyle diyor eski saydın serkeş, müftehir, mağrur, ucuplu, riyakar nefsini susturan nefsimi teslime mecbur eden beş fıkradır diyor. Yani üstad kendisini yazmış ama biz de kendi namımıza bunu okumalıyız. Nasıl bir nefis taşıyor sevim? Serkeş. Yani başı boş olmak istiyor. Dolayısıyla kendi adeta özgür dünyasında hiçbir kontrol altında olmamak istiyor. Nefsin vasıfı bu. Bu da günümüze çok tanıdık gelen bir talir tabi. Etrafımıza baktığımızda. Müftehir ve her vesileyle gurur ve kibir gösteren, iftiharla ortalıkta dolaşan, çaka satan insan tipi. Marur. Evet. Başı çok yüksek, başı dik, burnu büyük. Ucuplu, yani azıcık bir şey yapıp onunla çok çok övünen insan. Riyakar nefsin, riyakar. İnsanla bir gösteriş, görünmek, bilinmek, alkışlanmak hissi var. Hepimizde bu var. Zaten nefsin temel vasfı dolayısıyla bunu susturan, teslime mecbur eden beş fıkra, fıkra diyor. En azından bunun e, üç tanesini Paylaşmaya çalışacağım. Ders tamamlayıcı olması açısından. Birinci fıkra, madem eşya var ve sanatlıdır. Etrafımıza baktığımız zaman her şeyin varlığı konusunda bir şüphemiz yok. Ve bunlar da sanatlı, sanatsız hiçbir şey yok. Elbette bir ustaları var. Yani eser varsa ustası var etrafımızda böyle e, o kadar incelik isteyen e, şeyler var ki, yani bir ustasız olmaz dediğinizde akıllara durgunluk veren komplekslikteki bir makinenin ustasız olmayacağı düşünülemeyeceği için etrafımıza baktığımızda bir ottan en küçük bir mikroorganizmaya kadar öyle muhteşem bir ustalık eseri ki, sen bakınca bunu görüyorsun. 22. sözde gayet katli ispat edildiği gibi eğer her şey birinin olmazsa o vakit her bir şey bütün eşya kadar müşkil ...ve ağır olur. Eğer her şey birinin olsa... ...o zaman bütün eşya... ...bir şey kadar alsan ve kolay olur. Diğer taraftan... ...tevit hakikatinin üstadını bir cümleyle özetlenmiş oluyor. Yani kainatta ne varsa... ...birçok şeye muhtaç. Yani mesela... ...bir ağacın üstündeki bir elmayı düşünün. O elmanın... ...var olabilmesi için o ağacın olabilmesi lazım... ...başta. O ağacın var olabilmesi için... ...güneş sisteminin var olabilmesi lazım... Dolayısıyla buna sahip çıkabilmek için her şeye sahip çıkmak zorundasınız. Dolayısıyla ha, bir şey her şeyle o kadar bağlı ki bir şeye müdahale edemeyen her şeye müdahale her şeye müdahale edemeyen bir şeye müdahale edemez. Bir şeye müdahale edecek olan her şeye müdahil olabilmek durumundadır. Evet. Dolayısıyla böyle baktığımızda kenatta muhteşem bir sanat var ve bu sanatlar birbiriyle o kadar ciddi bir bağlantı içinde ki ya hepsine sahip çıkacak ya hiçbirine. Evet. Bir de bir şeyi çok şeylere isnat etmenin 22. sözde işte, işte oraya zaten bizi gönderiyor. Bir şeyi birçok insanı isnat etmek yani mesela bir askeri 10 tane subayın denetimine verseniz perişan olur. Ya da işte diyelim 10 kişilik bir grubu 10 tane subaya verseniz perişan olur. Ama 10 kişi bir kişinin idaresine verdiğiniz son derece suhuletle yani der. Kainattaki birbirinden uzak bu kadar unsurların bir tek amaç için bir araya getirildiği ve bir tek maksat için dizayn edildiğini baktığımız zaman bunu net olarak görüyoruz mekândaki her şeyi birisi bir her şey birinin e, eseridir. Madem zemin ve asumanı birisi asmanı birisi yapmış, yaratmış, elbette pek hikmetli ve çok sanatkar zat zemin ve asumanın meyveleri ve neticeleri ve gayeleri olan ziyaatları başkalarına bırakıp işi bozmayacak. Başkalarına teslim edip bütün hikmetli işlerini abes etmeyecek. Hiçe indirmeyecek. Şükür ve ibadetini başkasına vermeyecektir. Yani böyle baktığımızda çok özetle Üstad bunları söylemiş oldu. Kainattaki her şey sanatlı. Evet bu kadar sanat bu kadar farklı şeylerin aynı bir tek sanatı meydana getirmek için bir araya gelmesi her şeyin tek elden idare edildiğini gösteriyor. Dolayısıyla bu kainatı yaratan bilerek yaratıyor. Bu kainat içerisinde de en kıymetli sanat olarak insanı yaratıyor. İnsanın en kıymetli meyvesi nedir? İnsanın şükrü ve minnetidir. Yani insan şuurlu bir varlık olarak tüm kainatı görebilecek, kainatta sergilenen bunca muhteşem sanatı anlayabilecek, o sanatın sahibine hayret ve hayranlıkla mukabele edebilecek ve yine o kainat çapında bize sofralar sevilmiş adeta, işte bunları tadıp tanıyıp onun rahmetine şahitlik edebilecek durumda bir insan var. İnsanın bütün bu fonksiyonu, insanın hayret ve hayranlığını, muhabbetini, şükrünü, şükranlığını, minnetini birisine tahsis etmesidir. Çünkü kainattan beklenen adeta insandır. Ve insandan beklenen bu muhteşem sonuç da bu hayret ve hayranlığını, sevgi ve muhabbetini bu kainatın saniyine tahsis etmesidir. Evet. Dolayısıyla kainattan beklenen adeta insanın ibadetidir. Yani insan ibadet etmediği zaman, yani bu hayret, hayranlık ve muhabbetle, şükür ve minnetle ona yönelmediği zaman kainat maksadını ifade edemeyecek. Dolayısıyla insanın bu şükrünü Cenab-ı Hak başkasına tahsis etmek istemiyor. Onun için insan Cenab-ı Hak'ın en çok ağrına giden diyelim tabiri caizse gadabını celbeden şirktir. Allah her şeyi affeder, şirki affetmez mealinde ayeti kerime var. Evet. Niye? Çünkü insanın şirki başkalarına benzemiyor. işte. Kainat çapındaki bir mahsul insan kainatın mahsulü adeta. İnsan da mahsul insanın adeta şükrü sen şükrünü başkalarına tahsis ettiği zaman ya da kendini Allah'a övmek için verilen bu sıfata kendini övmeye tahsis ettiği zaman ya da başkalarını övmeye tahsis ettiği zaman kainatın vazifesi son kertede e, abesiyete inkılab etmiş oluyor. Evet başkaları teslim edip bütün hikmetini, bütün hikmetli işlerini abes etmeyecek, hiçe indirmeyecek, şükür ve ibadetlerini başkasına vermeyecektir. İşte buradan hareketle insan ne kendisine? Bir malikiyet iddia edebileceğini de başkalarının kendilerine malik olduğunu ima edebileceği ortaya çıkıyor. İkinci fıkra. Sen ey mağru nefsim üzüm ağacına benzersin. Fakirlenme. Salkımlar o ağaç kendi takmamış. Başkası onları ona takmış. Evet. Bu da üstad en, en alt hayat mertebesi dediğimiz bitki hayatına dönüyor. Üzüm ağaç. Özüm kuru çubuğu ve ucunda muhteşem bir gıda. Müthiş bir tasarım, müthiş bir efendim, koku, tat, lezzet. Ayrıca hayata medar bir sürü içerisinde vitaminleriyle, besinleriyle ve içindeki bütün ağacını temsil eden çekirdeğiyle yüzüm ağacı. Yani basit, beyni, siniri olmayan bir kuru çubuk böyle muhteşem bir e, meyveyi yapıp bize takdim edebilir mi? Mümkün değil. Biz de zaten ağaca saygı du duruşunda bulunmuyoruz yani böyle bir meyve yaptın. Ne muhteşemsin diye. Evet. Dolayısıyla ağaç ucundaki meyveyle övünmüyoruz. Belki o meyveyi böyle bir ifade kullanıyor Üstat Hazetler bir yerde. Baharda işte ağaçlar e, latif kolları olan dallarıyla On nimetleri bizlere uzatıyorlar diyoruz. Yani adeta bir tablacı hükmünde, bir hizmetkar hükmünde Allah'tan alıp bize takdim ediyorlar. Dolayısıyla o hizmetkarın, o tablacının eline ayağını öpüp ona hayran olmak mümkün değil. Kimse de öyle olmuyor zaten. Peki ama bu muhteşem meyveyi bize kim o zaman gönderiyor? Dönüp insan ona bakması lazım. Ortada muhteşem bir nimet, rahmet, iltifat, teveccüh var bize karşı. Kaynağı o ağaç olamaz. O zaman kimdir? İşte insan ona bilmesi, ona karşı hürmet, minnet, şükran, muhabbetle e, muhatap olması gerekiyor. Evet, Bir ağaç kendindeki bir meyveye sahiplik dava edemiyorsa eğer, insan da kendisinden hasıl olan aslında birçok şeye sahiplik dava edemez. Yani bu göz benimdir diyemez insan, bu akıl benimdir diyemez. O göz, o akıl başkası tarafından ona takılmış. Dolayısıyla ona gelen bütün övgüler... İnsanın kendisine yaptığı bütün övgüler aslında o eserler ona takana aittir. İnsan bilse, bilmese. Evet. Sen ey mağrur nefsim üzüm ağacına benzersin. Fakirlenme, salkınları o ağaç kendi takmamış, başkaları onları ona takmış. Evet. Bu da kendisine bunu atfen söylüyor. Yani bu da çok önemli bir nokta. Herkes kendisine bu tarz bir telkinde bulunmalı. Doğrusu da budur zaten. Yani her şey sadece manayı harfi ciyetiyle bir varlığa sahip. Ne demek? Yani kendi namına bize bunları takdim etmiyor ağaç madem. İnsan da kendi namına bu kabiliyetleri, bu hünerleri göstermiyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın muhteşem bir sanatıdır insan. Nasıl bir hafıza, nasıl bir zeka, nasıl bir akıl görmüş, nasıl bir kalp takılmış insana. İnsanlar buna dönüp bakıp onu ona takana Hayret ve hayranlıkla, şükür ve minnetle cevap vermesi gerekiyor. Üçüncü fıkra, sen ey riyakar nefsim. Yani işte Kendisinde olan şeylerle övünen, da bunu övgüyle başkalarını adeta pazarlayan insan. Sen ey mağrur nefsim, üzüm ağacına, pardon. Sen ey riyakar nefsim, dine hizmet ettim diye gururlanma. Bu da çok önemli bir şey. Yani bu her bir insan için ayrıca sorgulaması gerekir ama böyle dindar insanların da çok ciddi handikapları, tuzakları, riskleri var. Dine hizmet ettim. Etrafında birçok mürit ve onun sayesinde hizaya gelmiş, kendini kurtarmış insanları görünce insanın bir gururlanma haline geçmesi söz konusu oluyor. Sen ey nefsim, dine hizmet ettim diye gururlanma. İnnallâhe lâ yüeyyidu hâdeddîne bir raculü'l-fâcir. Sırınca müzekka olmadığın için belki sen kendin o raculü facir bilmelisin. Hizmetini, ubudiyetini geçen nimetlerin şükrü ve vazifeyi fıtrat ve farizeyi hilkat ve netice sanat bil, ucub ve riyadan kurtul. Evet. Dine hizmet ettim diye gururlanma pozisyonda olan insanlar için yani muhteşem bir e, dis, e, düstur, prensip vaziyeti üstad burada. Burada e, mevzu bahşiş olan e, hadise kuzman hadisesi olarak e, hadis kitaplarına geçen bir hadisedir. Peygamber birisi için, işte kuzman için ifade ediliyor ki çok kahramanca savaştığına dair Müslümanların safında e, ifade edilince e, haber verilince o cehennemliktir diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şaşırıyorlar tabi sahabeler. Ama en sonunda çok ağır bir darbe alıp düşüyor. Ona bazıları koşup sen şehit oluyorsun müjde sana dendiğinde ne şeydi? Ben Medine'deki hurmalıklarım için dövüştüm anlamında bir ifadede bulunuyor. Ve en sonunda zaten dayanamayıp intihar ediyoruz. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün doğruluğu çıkıyor. Burada verdiği haber şu, Allah dilerse bu dini bir facir adamla, bir günahkır, hatta bir kafirle bile destekler diye ifade ediyor. Yani o dine destek oluyor, dinin zaferine yardımcı oluyor. Belki ama kendisi hiçbir sevap kazanamıyor olabiliyor. Dolayısıyla başarı, görünen başarı çok zaman gerçek başarı olmayabiliyor. Maddeten kazanmış ama manen kaybetmiş olabiliyor insanlar. Çok önemli bir düstur. Dolayısıyla hizmet ettin doğru. Birçok insanın kurtuluşuna vesile oldun ama sen buna katkın ne acaba? Zaten hidayet Allah'tandır ama senin gayretin de eğer riyakarlık varsa zaten sevabını alamıyorsun. Müzekka olmadığın için yani tezkiye edilmediğin için yani kimse senin niyetinin samimi olduğuna dair ortaya belge koyamadığı için belki sen kendini o racül facir bilmelisin. Yani belki sen de ...ihlasını koruyamadığın için... ...hele bir riyakarca duygular taşıyorsan eğer... ...doğru dine hizmet ettin ama... ...bu hizmetin senin için sevaba... ...medar olacak mı acaba? ...di insan düşünmesi lazım. Şu kadar iyilikler yaptın ama... ...acaba o iyilikleri riyakar bir düşünceyle yapmışsan eğer... ...hiçbir fayda göremeyeceğin... ...hatta riyakarlık bir çeşit şirki hafif olduğu için... ...çok ciddi günahlara da medar olduğunu insan düşünmesi lazım... Dolayısıyla dine hizmet ettim diyen insan da kırk, geri dönüp sürekli e, nefis buradan insan için bir pay çıkarmaya çalıştığında bu hadis-i şerifi ve bu hadiseyi hatırlaması gerek. Allah dilerse bu dini facir bir adamla bile teyit eder, destekler. Müzekka olmadığın için hiçbirimizin de elinde senet yok. Yani bu işi iyi düşüncelerle yaptığımıza dair belki sen kendini o facir bilmelisin. Hizmetini, ubudiyetini, geçen nimetlerin şükrü bu da son derece önemli. Yani biz ibadet ediyoruz, yani hizmet ediyoruz, koşturuyoruz. Ortaya belli şeyler çıkıyor. Bununla gururlanmaya medar bir şey yok. Çünkü Cenab-ı Hak bizi var etmiş. Varlıktan sonra bitki yapmamış, hayvan yapmamış, insan etmiş. Yetmemiş, iman gibi bir nimet bize vermiş. İslamiyet gibi bir devlet nasip etmiş. Ve bize Hayatı verdiği gibi hayata ne lazımsa habire veriyoruz. Bu kadar nimetlerine muhatavabız Cenab-ı Hakk'ın. E biz bu kadar nimetin şükrünü davet ettik mi ki acaba? Dolayısıyla yaptığımız ibadetler, ettiğimiz hizmetler geçmişte verilen bize bize verilen nimetler için bir teşekkür anlamını bile taşımıyor belki. Sadece kuru bir teşekkür oluyor belki. O kadar nimetin şükrünü davet etmek mümkün mü? Değil. Bire bire demiyoruz madem. İşte dilimizle ve kalbimizle böyle bir niyet taşımamız gerekiyor. O alda eğer biz bunun ekstradan bunun için bir şey istiyorsak, mesela cennet ya da iftihar gibi düşünce varsa bizde biz o zaman bize verilen nimetleri yeterince takdir edememişiz anlamına geliyor. Dolayısıyla insan yaptığı ibadet, ettiği hizmet, e, yaptığı sadaka vesaire gibi ne kadar güzellikleri varsa bunları baktığımız tek düşünce şey Cenab-ı bize vermiş olduğu bu kadar nimete karşı çam sakızı çoban armağanı bir teşekkür bizim yaptığımız. İnsan öyle demesi lazım. Yaratılışımızın vazifesi. Yani. Vazife-i fıtrat ve farz-i Zaten bunun için yaratılmıştık. Zaten yaratılış fonksiyonumuzu icra ediyoruz. Ekstra bir şey değil. Ve netice sanat bil, ucub ve riyadan kurtul. Evet, bu mevzuyu burada bitirelim. Ucub çok önemli bir hastalık. Hem insan itikadi boyutunu, hem ahlaki boyutunu, hem geleceğe ait, özellikle ahirete ait, insanın e, amellerinin sonuçlarını belirlediği için, sen ucup hastalığından kurtulması lazım. Ama önce zihnen, itikadem bundan arınması lazım. Üstad Hazretleri bunun ana e, yolların haritasını bize takdim etmiş oldu burada. İnşallah özellikle kader isaresini bu bağlamda insan okuduğunda e, alemindeki bu süprüntü, e, muzahrafat, hurafe düşüncelerden kurtulabilir inşallah. Suhan la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim va ahru davan in hamde rabbil fatiha